Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Şimdi bir arkadaştan bir soru geldi. Diyor ki e, biz Fransa'da e, Fransızca malimiz var. Bu malin, mesela Fransa'da bunu satıyorlar. Bazen Fransızlar el tutuyorlar. Bu caiz mı? Caiz değil mi? Yani mali e, hükmü nedir? E, Çafir tutabilir mi bunu? diyor, e, tutamaz mı? E, bunun hiç soruyor? Evet. Şimdi mal, Kur'an malleri e, nedir? Kur'an'ın kelimenin anlamıdır. Kur'an kendi Arapça indiği için Allah'ın çelamıdır. Allah'ın çelam ne demektir? Allahu Teala hakkan ve sütkan o kelimeleri harftile seslen konuşmuş Allahu Teala kendi zatına yakışan bir sesle konuşmuştur. Cibril Aleyhisselam ondan duymuştur. Cibril Aleyhisselam da Allahu Teala'dan duyduktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? Gelmiş, okumuş. Resulullah da Cibril Aleyhisselam'dan duymuş. Ondan sonra sahabelere e, sahabeler Resulullah'tan almış. Tabiin, etba, tabiin mütevatir bize gelmiş. Kur'an-ı Kerim Arapça orijinal olduğu için Allah Teala'nın lafızları Allah Teala'nın olduğu için bu bizatihi yani Kur'an kendisi mucizedir. İ İcaz var içinde, belagat var içinde. Bu Arapçaya has bir dil olduğu için bunun imkanı yoktur. Aynen seviyede bir başka dile tercüme olunsun. Hiç imkan yoktur. Yani Fransızcaya tercüme yapsan en kral edebi Fransız edebiyatını bilen bunu yapamaz. Ki bunu Türkiye'de biz de görüyoruz. Şu anda piyasada yüzün üzerinde Kur'an-ı Kerim mali var. Hepsinin derecesi ayrı ayrıdır. Hiç kimse doğru dürüst Kur'an-ı Kerim'i aynı anlamıyla veremez. Elhamdülillah bizim Türkiye'de yüz seneden fazladır. Yani dokuzan seneye yakındır. Kur'an-ı Kerim'in malini Türkçe'ye tercüme ediyorlar. Ama hiçbir zaman ne olmuş? Aynen seviyede verememişler. Veremezler de toplansa aynen başka bir dilde onun icazını veremezler. Çünkü Kur'an-ı yani sadece maksatlardan itikat meselelerinden, fıkıh meselelerden değil, edebiyet meselelerinden de icazdır. İcaz olduğu için bu da kendi diline hastır. Evet. Kur'an-ı Kerim ne demektir? Önce bunu bilirim Yani cümlede Mesela allah Teala diyor emr-i üzerinize oruç. Bunu tercüme ediyor. Tercüme ediyor. Bazıların edebiyatları daha düzgün olur, bazılarının orta olur, bazılarının sonuçta bu Allah'ın kelamı değil. Bu sadece Allah'ın kelamının anlamıdır. Anlamıdır. Bu da değişik değişiktir. Edebiyeti değişik olur, dil değişik olur. Buna tefsir de diyemeyiz. Tefsir nedir? O anlamının muradını açıklıyor. İlk müfessir de kimdir? Kur'an kelamı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için e, Resulullah'ın da hadisleri tefsirdir. Çünkü açıklıyor Allah'ın muradını. Allah Teala bu ayette ne tür onu açıklıyor. Ama mal öyle değil. Mal nedir? Onun anlamıdır, maanidir. Ma maal kelimesi de maaniden alınmış, anlamından alınmış. Arapça bir kelimedir riçen ondan dolayı Kur'an-ı Kerim eee ne mali içinde mushaf yoksa o mal insan cenup da olsa büyük ebdesi ihtiyacı da olsa onu tutabilir. çafir insan tutabilir. Eee gayrimüslim onu tutabilir. Bir mahsuru yoktur. Çünkü o Allah'ın kelamı değil bizatihi. Anlamıdır kelamının. Evet. Eee bir mahsuru yoktur bunu tutabilirler ama eğer o kuran içerimin içinde bizim Türkiye'de gibi ortasında mushaf var, atrafında maal var bunu ebdestsiz tutabilirsin ama e, e, cunup olanda tutabilir sadece elini bir şertle Kur'an-ı Kerim'in mushafına değmemesi lazım. Yani yazılara değmemesi lazım. Eli değmemesi lazım. Sadece kılıfından tutabilirsin. Ee, ama sadece Kur'an'ı bunlar hükmü ayrıdır. Kur'an-ı Kerim'i e, ebdestsiz tutamazsın. Cunub olarak tutamazsın. Ebdestsiz tutan diyen alimler de var ise aynen şekilde diler. Sadece kılıfını tutabilirsin. Yani Kur'an-ı Kerim'i bir yerden bir yere taşıyabilirsin. Bunun bir mahsuru yoktur. Ama açıp içinde ça sayfalarına elini süremezsin. Evet. Bu Kur'an-ı Kerim malı den ilcili e, mesela toparlasak, şöyledir: Bunun hükmü Kur'an-ı Kerim hücumu değil, bir mahsuru yoktur. Bugün de maliller var, sadece mal. İçinde Kur'an-ı Kerim yoktur. Onları çafirler alıp tutarabilirler, ellerinde de şey parle, da el sürebilirler. Hiçbir mahsuru yoktur inşallah. Vallahu alem, vahkan. Össallallahu <Sessizlik> aleyhi ve mu'alaa ilwusahbiyajmay.